830, numaralı konu, Hz. Peygamber'in anlaşılması için sözlerini üç kere tekrarlamaları, evet, Enes şöyle buyuruyor, Hz. Peygamber, söyledikleri sözü üç kere tekrarladıkları gibi bir yere vardıklarında da oradakilere üç kere selam verirlerdi, Süman bin Enes şöyle anlatıyor, Enes söylediği sözü üç kere tekrarlar ve şöyle derdi, Hazreti Peygamber konuştuklarında sözlerini üç defa tekrarlar ve bir eve girmek istediklerinde de o evin sahiplerinden üç kere izin isterlerdi, Enes şöyle buyuruyor, Hazreti Peygamber bir şey söylediklerinde tam manasıyla anlaşılması için onu üç kere tekrar ederlerdi, Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamberin şöyle buyurduğunu işittim, bana anlamlı ve anlaşılır sözler söyleme yeteneği bahşedilmiştir, ayrıca uzaktakilerde dahil olmak üzere düşmanlarımın kalbine konulan korku ile desteklendim, bir keresinde uyku halindeyken yeryüzündeki hazinelerin anahtarları getirilerek bana verildi, Abdullah bin Selam şöyle diyor. Diyor, Hazreti Peygamber oturduğu yerde konuşurken sık sık mübarek başlarını kaldırarak göğe bakardı.